Mürselat Suresi Necm 55 Küme küme, Necim Necim gönderilip de önüne gelenleri devirdikçe deviren, toplumları canlandırdıkça canlandıran, canlandırdıkça da hakkı batılı ayıran, özür veya uyarı olarak öğüt bırakan Kur'an ayetleri kanıttır ki, kesinlikle tehdit olunduğunuz, korkutulduğunuz şey, kesinlikle meydana gelecektir. Hani o yıldızlar silindiği, imha edildiği, uzaklaştırıldığı zaman, gök aralandığı zaman, dağlar savrulduğu zaman, tanıklık edecek elçiler, tanıklık için bekletildikleri ayırt etme günü, tanıklık vakti belirlendiği zaman, ayırt etme gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? O gün, Yalanlayanların vay haline. Biz öncekileri değişime, yıkıma uğratmadık mı? Sonra geridekileri de onların arkasına takarız. Biz suslulara işte böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline. Biz sizi değersiz bir sudan oluşturmadık mı? Sonra... Onu belli bir ölçüye vakte kadar sağlam bir yerin içinde tuttuk. Demek ki bizim gücümüz yetti. Ne güzel güç yetirenleriz biz. O gün yalanlayanların bay haline. Yeryüzünü dirilere ve ölülere bir toplanma tutulma yeri yapmadık mı? Orada sapasağlam yüksek dağlar oluşturduk ve size tatlı sular içirdik. O gün... Yalanlayanların vay haline. Kendisini yalanlamakta olduğunuz o şeye doğru gidin. O üç kol çatal sahibi gölgelendirmeyen ve alevden korumayan bir gölgeye doğru gidin. Gerçekten o saray gibi kıvılcımlar atar, yağdırır. Sanki kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. O gün yalanlayanların vay haline bu onların konuşmayacakları gündür kendilerine izin de verilmez ki özür dilesinler o gün yalanlayanların vay haline bu sizi ve öncekileri topladığımız ayırma günüdür Haydi bir sinsi planınız varsa hemen bana bu sinsi planı uygulayın o gün Yalanlayanların vay haline. Kuşkusuz Allah'ın koruması altına girmiş kimseler, gölgeler, pınarlar ve canlarının çektiği meyveler içindedirler. İşlemiş olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için. İşte biz güzel davrananları böyle karşılıklandırırız. O gün yalanlayanların vay haline. Yiyin. Yararlanın biraz, şüphesiz siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay haline. Onlara Allah'a ortak koşmaktan uzak durun denildiği zaman ortak koşmaktan uzak durmazlar. O gün yalanlayanların vay haline. Artık Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?